Bu Ken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İnce olan benim sevgili Benicra Ince olan benim Sevgili dinleyiciler 31 Mart 2014 Pazartesi sabahından bir kez daha günaydın. Saatlerimiz 9.05'i gösteriyor. Seçim 2014 özel yayını dolayısıyla bir sürü ara verecek Evet moder sabahlar devam ediyor. Güzel sıcak bir Bahar sabahını ile bizi merhaba diyoruz. Günaydın bir kez daha. Radyoların başındaki herkesi bir kez daha günaydın. Hayır yeter. Ee, sevgili abi. Oktay. Pardon ya Oktay pardon karıştım. Öyle bir gaza geliyor ki. Yani gazla demeyeyim de artık şeyin e, neyin coşkusu bu? Uykusuzluk mu nedir? Uykusuzluğun bir coşkusu var. E, TRT FM yayınlarından sonra geldiğimiz günlerdeki gibi hissediyorum ben. Şu dakika itibarıyla. Aynı aynısı. Aynısı mı? Aynısı. Gerçi bir gittik geldik bir uyuduk. İpteli gelmeli. Uyumalı, uyumamalı arasında. Uyumayla arası uyumama arasında zamanı geçirdik binlerce yani dinleyicilerimiz. Uykuyla uyanıklık arasındaki o ince ve derin çizgilerde belki saplandık kaldık sevgili dinleyiciler. Günaydın hepinize bir kez daha. Sabah 2014 yayınımız sona erdi sabahki 2014 yayınımızda Bilmeyen mi? dinleyicilerimiz vardır belki. Gece. Bence hiçbiri bilmiyordur. Şey diyorlar. Ay yine geç kaldılar yalnız ya. be yani böyle bir günde de geç kalınıyorsa diyenler varsa. E, onlar haksız değil ama. Evet. Haksız geç değiller. Kal geç kalmadık <gülüyor> aslında. Geç, geç de kal kalmadık. Geç kaldık canım. Niye geç kaldık? Zamanında gelemedik oklar. Düzenleme yaptık. Gelişimizle ilgili düzenleme yaptık. Ya ne kadar güzel. Valla şu demokrasiyi ne kadar güzel uyguluyorsun programımıza ya. Arkadaşım Vay. artık 31 Mart 2014 pazartesi sabahındayız. Kusura bakma da. Benden demokrat kimseyi bulamazsın bu civarda. Vallahi bravo Fahir Hoş geldiniz. Tebrik ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, adeta Bu durumunuzdan dolayı adeta şölen haline getirdiniz modern sabahları. Adeta demiş ki geldi demokrasi adeta e, vücudunun bir uzantısı gibi kullanan insan diye tanımlanabilirim. Onunla ilgili bir kişi var aklımda benim. Allah Allah kim? böyle istediği zaman şey yapıyor, istediği zaman bir şey yapıyor. Yani güç. güç yani yani. ducktile, evet. Ee, gecenin köründe buradaydık sevgili dinciler. Biz... Gece körü değil artık canım, o geceyle sabah arasındaki ince... Ve derin çizgilerde kaybolmak üzereyken Niye canım buradaydık ya? Tamam buradaydık canım kimse Karşı zaten saat. itiraz edemez Saatler 4, 4 miydi 5 miydi 4 sularında buradaydık 4 sularında. Seçim 2014 yarışını Gerçi saatin de kaç oldu dün belli değil Evet o kaç, da şimdi yanlış yanlış bir cevap vermek artı istedim Artı eksi 1 ile hesaplıyor herkes Dün saat 4'te mi geldin 5'te mi geldin Yani 3'te mi geldin 4'te mi geldin falan diye Öyle dinliyor herkes birbirini Bugün öyle dinleyecek ee, Neyse bugün herhalde saatlerle geldi, ilgili kilitlik. bir sıkıntımız yok Bildiğim kadarıyla Bugün saatlerle ilgili bir sıkıntımız yok. Saatimiz şu anda bir kez daha verelim, kontrol edelim. 9.07.08. 9.07. Bugünkü sıkıntımız stüdyoda şu dakikalar itibariyle... ...gece 3 kişiydik burada, Ege'de vardı ama bu dakika itibariyle Ege yok... Ee, sıkıntımız olur Ama ilerleyen dakikalarda gelecek diyor. Bazı haber kaynakları gelecek diyor. Geleceğini söylüyorlar. Ee, Cihan şey... Haber Ajansı gelmeyecek diyor. Ee, Aradolu, Aradolu ajansının verileri ee, şu anda geleceği yönünde. geleceği yönünde. Biz iki bilgiyi de aynı ee, anda aktarıyoruz bu arada. Hangisi daha önce gelirse biz onu aktaracağız. Ama Sonuçta Efendim, demokrasi çok sesliliktir ve biz Tabii de e, yani bu çok sesliliği kullanıyoruz en güzel şekilde. Yani nasıl ki e, Koro Koro değil, çok sessizlikten kastettiğim polifonik şey... Polifonik mi? Polifonik, polifonik koro mu Vallahi yemin ediyorum polifonik. Yoksa akapella mı? Yani demokrasi bir polifonidir. Teşekkürler. <gülüyor> Biraz yani bir 10 yıl önce falan yapsaydım bu açıklama hep bayağı fazla, ses getirirdi. Faz, bu demokrasi konusunda fazla geliştiğimiz için... Tabi yani insanlığın şu ana kadar keşfedemediği noktalarda yüzüyoruz. Yani şimdi herkes tabi ileri demokrasi diyor ama yani tanımlayabildikleri şey bu. Geçliklerden var. Dinleyiciler, This is var. not healthy. Ee, This is not the... Progressive democracy diyen yani. ee, Ve... E, agresif, ad, progressive advanced democracy, advanced diyen democracy diyen var. democracy var. Ultra advanced, advanced. demokrasi diyenler var. Çünkü demokrasi yazılır, demokrasi okunur. İngilizce'de de bu aynıdır. Aynısıdır. Aynısının tıbbısıdır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, bugün bu... gazetelere bakacağız bol bol. Fakat gazete bulabilene <gülüyor> aşk olsun sevgili Zaten 31 Mart sabahında gazete bulmayı ummak. E, İyi sene 2014'se oldukça zor olsa gerek. E, zira gazetelere <gülüyor> ayrılan süremizin sonuna geldik. Hiçbir gazetemiz maalesef ki bugün elimize ulaşmadı. Yani bugün gazete ummayı, bulmayı ummak. Hakikaten bugün e, sağlıklı seçim sonuçlarına ulaşmakla aynı sağlıklı aynı bir beklenti olur. Aynısı aynı dinleyiciler, aynısı tıpkısının aynısını bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi YGS açıklandı biliyorsun. Evet biz ondan bahsedeceğiz YGS. <gülüyor> biz onun için <gülüyor> geldik. <gülüyor> Burada Sınav evet. sorularıyla ilgili sıkıntılar vardı. Onları çizeceğiz Burada karşılaştığımız ciddi sıkıntılar vardı. Onlarla ilgili YGS kapımız YGS puanına değil. ulaşamamış olan tüm dinleyicilerimize YGS puanını söyleme hizmeti veriyoruz yayında. Ve ee... bunu hiçbir ücret almadan. Hiçbir evet ücret yanlış almadan. duymadınız. Hiçbir ücret hiçbir almadan. Hiçbir karşılık beklemeden bunu yapacağız. Ama aklımıza hemen oracıkta geliveren bir şey fahir benim. Bilmiyorum sen ne dersin. Neden? Ee, bu hani YGS e, soruları sınavdan sonra bu sene açıklanmadı ya Yok 30 tane mi öyle bir ya şey var Ya yani 180 Kotalı. soru mu 120 soru mu ne soruldu da 20-30 soru açıklandı ya Evet bunlar ve daha niceleri Bunlar da hani böyle bir 20 tane var seni hiçbir sorun yok dendi ÖSYM evet, tarafından Baktık biz tekrar tekrar kontrol ettik evet. gayet güzel evet Hiçbir sorun yok gerçekten de ee, Ve bu bir ilk Bu bir ilk bu bir ilk olduğu gibi benim aklıma hemen şey geldi ne dersin bilmiyorum. Yani bu seçim sonuçları da mesela açıklanmasa biz bu gece ne kadar güzel mışıl mışıl uyuyacaktık biz mesela. Evet ya. Yani, sabah uyanalım bize söylesinler abi. Bilelim biz ne yapacağımızı Yok bilelim. efendim oyunu ver oyunu vermekte kalmıyor. Git oyunun takipçisi ol ondan sonra sandıklara sahip ol. Ondan sonra aman sandığım gitti mi Ya bir de bunlar şey görüntüler Çok affedersin yani insanın kafası da kaçır Bazı insanlar yani ben sandığa Sarılmış affedersiniz böyle e, Çok özür diliyorum çuvallara Oy çuvallarına böyle affedersiniz evet. e, Değişik şekillerde insanda Şehvet uyandıracak ölçülerde e, Üzerine otur diyen diye Çözüm var ya Uyan sandığın böyle üzerine oturan Elektrikler gidersin Lütfen, ya. Hayır, artık ya yani. Bu mantıksız demiyorum Bu mantıklı olabilir de yani bunu Mesela bir sonraki seçimlerde de bu pusulalar kullanılır diyerek hiç Ama... açıklamasalar mesela bu. Hemen oracıkta aklıma gelen veren bir çözüm fire ısrarla <gülüyor> çalan bir telefonumuz var alıp almama konusunda kararsızlıklar devam ediyor alamazsın galiba problem var telefonda öyle mi hatta, ondan mi? zaten ben de başka bir şey bilemem ki yani iki kaynağa göre şimdi Anadolu Ajansı'na göre problem yok Cihan Haber Ajansı'na göre, göre problem, problem var. var hangisi daha yüksek olursa onu ama veririz. tabii ki sağlıklı sonuçları elde etmek için çalışmalar devam ediyor ekiplerimiz tüm gayretleriyle telefon hatlarımızı düzeltmek için çalışırlarken yüksek seçim kuruluna da sorabiliriz bizim telefon hattımıza ne oldu diye Yüksek seçim kurulu deyince şu anda aklıma tek şey geliyor. Yüksek sadakat. Olsaydı da çalsaydık. Yüksek sadakati tercih ederim Fahir. Üstümüzden yani evet, bir kuş geçer yüksek... diye çok hoş bir şarkıları var. üstümüzden bir, bir kuş geçer, geçer. Kanadından bir gülüşer. Yine döne döne, döne üstümüzde. De. Yeterli. Yeterli. Ben yeterliyi de söz diye düşündüm. <gülüyor> Valla aslında güzel de söz olabilir mi? İlk buradan saygıyla ve hürmetle alalım. Hürmetle ve Hiçbir sevgiyle. Hiçbir şey bizim için yeterlidir. Evet hasretle ve... O duruma geldik. Yani evet sevgili dinleyiciler. Şimdi başka tabii ki YGS sonuçları var bir tarafta. Fransa'da seçimler oldu ve sağ oylarda ciddi bir artış var. Bu konuyla ilgili yorumlarını bekliyorum. Fransa'da ben artık sağ sol kaldığına inanmıyorum. <gülüyor> Hayır. Keşke birileri sağ solun ne demek olduğunu Fransızca bana öğretseydi. El right, hello left gibi. Hello mu? <gülüyor> yani işte <gülüyor> onun right leftini biraz daha şey yapardım ama işte anla <gülüyor> biraz aksanla. Mesela Gabon Fransızcasıyla böyle derler. Hello Ay dişim ağrıyordu ya. Birden dişim ağrıdı. Dişim çok, ağrıdı. ağrıdı. Çok ağrıdı. Dişim ağrıdı. Dün dün oy sırasında beklerken bu sivilce patladı Fahir. Patladı derken Oktay Demirci'nin dudağından ayrı bir e... Oktay Demirci çıkmaya çalışıyor. Hakikaten yani şey derler ya ben yani yakın zamanda doğuma şahit olmuş bir insan olarak şunu söyleyebilirim Oktay. Evet Aynı ama ağır böyle... söyleyeyim mi Fahir ağır şeyler söyleyeceksem. Aynısı demiyorum ya böyle hani işte tek bir hücreden nereden nereye geldiğini görüyorsun bugün ama bu gözümüzün önünde oluyor Oktay. Üstelik de dudağında. Zaten o yüzden şefkatle yaklaşıyorum ona. O minicikti biliyor musun el çıktığı zaman? <gülüyor> Yani, yani ona... minnoş bir şeydi. Evet. Normalde benim sivilce korkum falan olsa bu sivilceyle aşar. Minicikte ilk çıktığı zaman, ondan sonra beraber büyüdük. Biz Sevgiyle bu büyütün onu. Sevgiyle büyütün, çok Ay, güzel. Yine istemediğim bir slogan atmış oldum. <gülüyor> Ay ne no, ne no olacak bu ya? Bu böyle gitgide büyüyecek mi? Bunun bir dur, büyüyecek. Dur ve bir süre sonra o seni kapsayacak. Nasıl? Sen şimdi onu, o senin dudağında. Yarın öbür günde o da sen de onun değişik bir organında bir parça olarak. Devam edeceksin. Sonra bir arı gelecek. Çiçeğe konacak. Emecek. Ay karıştırdım. İlkin demiş ki sizde de oysayım işlemleri devam ediyor herhalde. Dedik. Saat 9 oldu. Dedik. Dedik. Dedik. Dinlemedim. Geldik, ne oldu gel şimdi? Geldiniz dedik. <gülüyor> geldik tabii. Geleceğiz dedik Gel ya, dedik gel Hanım. E, geleceğiz dedik. Anca geldik. Allah Allah. Sonra derler ya sabaha kadar yayın dünyası yani o kadar kolay değil. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Geldik. Geldik ve bir sürede burada beklemek zorunda kaldık. O da Stüdyomuzun bizi oynadığı küçük bir cilveydi. Yani küçük bir cilve oynanmaz şipreli, bir oyundu. Şifreli kapımız açılmadı sevgili dinleyiciler. Onu da açık açık söyleyeyim. Artık şeffaf bir ülkede yaşıyoruz. Faiz sen niye bunları söylemek gerekiyor? Evet ya, ya hakikaten sanki böyle şeymiş gibi Şifreli kapımızın şeyi açılmadı gitmiş. Bir şeyi gitmiş işte. Nesi gittiği bilmiyoruz da açamadık. Aa, açamadı dediler. Kapıda kaldık anlayacağınız. Kapıda Bu yaşta kaldık. stüdyo kapısında kaldık. Radyo'nun kapısında kaldığımız günler de oldu elbet ama. Hiç stüdyo kapısında kalmamıştık Ve ilk kez bu ilk kez gerçekleştirip Bugünü bir kenarlara not edin 31 Mart 2014 Pazartesi sabah 9.15 Ben üçünü de yazdım Fahir Söylediğin her şeyi yazdım Lütfen kayıt altına alınsın ondan sonra sıkıntı oluyor <gülüyor> Fransa'dan da bahsedemeyeceksek O zaman kraliyet ailesiyle ilgili gelişmeler var ee, ver onlar, bakalım o, Vereyim e, Kraliçe yine seçimde kazandı hiç bak İngilizler diyor mu 65 yıldır bizim kraliçemiz hiç bir çıkarıyor mu? Yani Melik Gökçekte 25. yılını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde tabii ki farklı ajanslardan farklı sonuçlar geliyor mu bilmiyorum ama çıkan evet. hiç bir şey öyle bir şey diyorlar mı yani? Bence artık bunu çok fazla şey yapmasınlar. Kraliçeliğini ilan edebilir mi diyorsun krallığını ya? Krallığını tabii canım Krallığı bence ilan olmuşuz çünkü zaten belli seneyi geçince otomatikman şey yapmış oluyorsun. Verilmesi lazım değil mi? Verilmesi gerekiyor. Emeklilik de olması lazım ya. Mesela memuriyette öyle bir şey var ya. Memuriyette yeşil... nasıl bir şey? Bilmem kaç seneyi doldurunca 14 sene miydi? Yeşil pasaport hakkı veriliyor ya mesela. Ha o, evet. Öyle bir şey. Yani mesela. Ben onu şey olarak hep kaydettim. 15, 10, 10, 10, yardımcı doçent olunca yeşil pasaport alınıyor diye. Ben, hayatımdaki tek bilgim budur yani. Senin ya çevrende yardımcı doçentler çok fazla. Ya da yeşil pasaporta giden yolu Bizi böyle çalıştın. Arkadaş grubu var. Yardımcı doçentler grubu. <gülüyor> geziyoruz öyle. Herkes yeşil pasaportunu yanına alıyor. Birbirine gösteriyor. En büyük zevkleri bu. Özgür demiş ki senden bir e, tipleme taklidi taklidinin tiplemesi istiyor. Hello Right, Hello Left çeşitli zamanlardaki Fransız taklidi yapan Trakya'da taklidinin montajlı taklidini istemiş. Aha aynısını yapabilirim. Biraz da bir üzerinde çalışmam Onu lazım istersen ama. Onu bir şarkımızı hazırlayalım. Bir şarkımızı Bye. hazırlıyorum seni. Şarkıyı sen öyle e, veda et. İşte ben Türkçesini tam hatırlamıyorum. Neydi Türkçesi? Bazen sol, bazen sağ mıydı? Ha yok. Fransa'da artık sağ sağ kalmadı. Kalmadı evet. Tamam onun evet. Fransızcasını söyler misin? E, tabii. Hello Right alo left ben, şöyle ben bak, de bir e oldum şu anda modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar walk and walk'ın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler 9.29 oldu saatimiz ve ilerlemede devam edeceği benzer 31 Mart 2014 Pazartesi sabahında olduğumuzu hatırlatmama bilmem gerek var mı Hayır ne oldu sana ya? Ne Vallahi oldu? ne bileyim bilmiyorum sana ki. Sana muhtarlıktan kağıt mı geldi? Geldi. <gülüyor> Yeni muhtarınız benim bundan sonra böyle Aa, konuşma o... hakkınız var diye. Yani. Ya yalnız ben evet öyle bir sürü şey gördüm ya. Çöplerde oylar gördüm hep. Muhtar oyları mı? Muhtar oylarını hep çöplere atmışlar. Rakip muhtarlar birbirlerinin oylarını çöplere atmışlar. Zaten Bence bu edin. muhtarlık seçimlerinin baştan yapılması şart hoş. Kaç muhtar adayı vardı senin bölgende Kıh. E, dört. Yani bildiğim kadarıyla dört. Orada dört. Dört mü? Dört ya da üç. Tamam tamam 3 taneydi ya. Valla ne ne biçim ya? Valla falan derken İsviçre, İsviçre gibi hani. Mahalley misiniz mahalley? Canton sistemini kullanıyoruz Ankara'da zaten Antarktika bazı bölgelerde tek yani tek mutaradayı vardı. Tek mutaradayı da değil. Ne dedin? Oralar mesela tek, kuzey Kore tek gibi kişi. Ha, Tek kişi. Valla bizde iki var. Ama bizim vardı. burası mesela bazı yerler işte kanton sistemi kullanıyoruz. Bazı yerler <gülüyor> bir sistem daha söylesene oktay bana. İleri yani. demokrasi dışında. Kanton sistemi. Monarşi olabilir Monarşi. Mesela. Evet bazı sistem yerlerde de monarşi sistemini tam olarak kullanıyoruz. Bu arada... Türkiye sistemi mesela. Hmm. Türkiye Kendine sistemi. Kendine has bir sistem. Eğer öyle bir şey istiyorsan onu uygulayabiliriz. Bir arkadaşımız yazmış. Ee, onu gördüm de. Ne? Şey Ah Belinda'daki müjdar durumunda gibiyiz. <gülüyor> hani diren, direnme noktasını kırıldığında her şey çok değişecek gibi. Öyle, öyle hissediyor. Şimdi meyhude bir çırpınışlar var ama... Ee, ruh hali olarak öyle bir e, hal içerisinde hemen hemen herkes. Neyse muhtara dönelim. Muhtara, e, muhtara. <gülüyor> muhtar Çok güzel muhtarlı filmlerimiz Senin var. Senin seçtiğin kazandı mı? Biliyor Gerden bileyim oktar, muhtar sonuçları öyle defalarca perşembe cumayı anca bulur diyorlar. Ki bak Ankara'da belediye başkanlığı seçimde tekrar tekrar artık oy sayıları mı sayılmaz mı bilmiyorum. Salı çarşamba diyorlar. Tam net. Yani netleşmişti. hani bir daha itirazlar falanlar filanlar bilsin diye. Gelecek seneyi bile bulabilir bazı rivayetlere göre muhtarlık seçimleri öylesine dişli öylesine hakikaten kıran kırana güzel bir demokrasi mücadelesi verdi. Benim olduğum yerde iki aday vardı muhtar adayı. Sen az ee, oy alana mı verdin? Ne oyumu abi? açıklıyorum ee, kadın adaya verdim. Hayır. Hayır, hazırda muhtar olan kişiye verdim oyumu. Hı hı. Ondan sonra böyle bir, bir şey var aslında. anlaştık evet. falan bir tanışıklığımız var zaten kendisiyle selamlaştık şey yaptık. Ben sonra tekrar akşam ben sonuçlar ne oldu diye gittiğim zaman iki muhtar adayı yan yana oturuyordu. Daha ne kadar güzel. işte ben gerçekten. Ben nasıl hatırladım. içim ezilmiş faiz. Tam ben böyle sandığımın olduğu sınıfa doğru yürürken sonuçları almak için ayağına çelme taktı. Yok Esinlikle. hayır. Oturuyorlardı. Böyle önlerindeki masada da çok güzel kek vardı. Hmm. Buyurun buyurun falan Hazır diyorlardı. Hazır keklerden mi yoksa Yok, birisi yapılmış? Ya yani, birisi e, yapılmış dedim. Baya böyle fındıklı. Ordan ha fındıkla böyle büyük fındıklı ev fındığı. Hmm. ev Yani evde ev duran fındığı. fındıkla yapılmış bir şey. Hmm. Ondan sonra cık, uzandım bir aldım. Meğerse diğer beyefendi adayın şeyiymiş Çekiymiş. Şey olmasın içine bir madde koymuş. Olmasın. Seçimler fındık maddesi. Bahay. Seçim fındık maddesi koyduğu kesin de. <gülüyor> yani kesinde. gelsin sonra vallahi fındık maddesiyle bütün Bu dedim. Seçime saklarını giriyor mu? Yok efendim dedi buyurun dedi biz zaten dedi dostuz falan diye böyle anlatıyordu. Yani Adam. dostluk kazandı aslında muhtarlıkta kazanan dostlukmuştu. Ama hala şeyler sonuçlar belli değildi. Sonra da böyle kadın ee, muhtarımız daha doğrusu mahallemizin muhtarı diyeyim artık ona. Ee, böyle bana baktı böyle cık, yani bu beyefendi kekinden mi yiyeceksiniz falan diye. Ama nasıl güzeldi. Vallahi içimde ezildi içim. Bir iyi geldi faiz. Acaba bak, o muhtarın öyle şeyi mi bana bir dua dolu bakışı mı bu sivile şey ettirdi? Olabilir. Bak içine bir madde koymuşlar. Dudağında yani. bak ne çıktı? Demek ki sana ikram bak fındık şımarıklığı var çünkü bak bu şeyde fındık şımartlığı. Kesin bir başka madde var içine. Bir başka madde koyulmuş. O da senin bünyende işte zehir etkisi yaratarak dudağında bir şey ortaya çıkarmış. bir Ayrı bir yaşamsal bir biçim o. Artık ne dinliyor onu da bilmiyorum. Biyoloji, bilimi onunla uğraşsın. Ben uğraşamam ben bu saatten sonra. Çok teşekkür ederim Fahir. Bana gösterdiğin ilgiden ve sabırdan dolayı. Estağfurullah. Estağfurullah. Walk and Walk'tan bugün yemek vermeyeceğiz. Bugün de aç kalacağız. Vermeyeceğiz yani. Ver, bugün vermeyeceğiz evet. Bugün, bugün vermeyeceğiz sevgili dinleyiciler. Yarın, Saatimiz 9.34. Evet yarın çifter çifter veririz o yüzden evet, çiftler, hiç çiftler böyle çiftler bir eğer ki böyle bir yemek beklentisi olan varsa ki hiç olduğunu zannetmiyorum. Ama küçük de olsa bir Umut içinde Oktay Kek'ten bahsetti. Öbürü ta hemen götürür kendini bir wok yemeklerine şöyle uzak doğum mutfağından bir şeyler olabilir, falan diye düşünür. Olabilir. Ee, olabilir ama iç içe şey yapmayın. Hiç şey yapmayayım. bugün biraz yarın pazartesi çiftler bugün çiftler. Evet, yarın çifter çifter yeriz. Bugün birazcık kendimizi e, ne yapacağız terbiye edeceğiz bu konuyla ilgili olarak. Bu arada savaşta olduğumuzdan haberin var mıydı senin Suriye ile? Vardı bana söylediler. Yok dün dün, dün abi, değil, dünden dün. önce. Tabii tabii. Dünden önce haberin var mıydı? Bir sene önce söylediler bana da tabii ben ya. siz üzülmeyin diye söylemedim. Valla. Tabii herkesin önce ben... ben çok şaşırdım ya. Ben hep makarna falan alıp stok yaptım ya. Hiç fark etmedim mi? Sen o makarnaları ondan mı aldı ya? Ki, tabii abi yani yoksa o kadar makarna mi var. Sonra almışken yiyorum bak şu aleme 10 kilo fazladan oldu yani. Hep, o, hep bu savaş yüzünden. Allah Allah demek ki sana da öyle bir şey oldu. Hep ben de hiç, ben haber de hiç öyle düşünmüyorum ki herhalde diyorum çocuk olduğu için bunların da iştahı açıldı. <gülüyor> herhalde maka alakası yok. Atlas, Atlas'tan dolayı ana babanın iştahı açıldı. Düzeltebilir ondan miyiz? Düzel veriyorlar. Atlas derken deniz atlası olarak düzeltilecekti. Hayır ona da bir karar verseniz çok iyi olur doğrusu. Adamım. Resmi. Neden? Neden? Çünkü ben deniz atlas deniz atlas diyordum. Sen baktım hiç deniz demiyorsun atlas diyorsun. Yayında. Canım o... Ondan sonra ben de... Yayında bu, mı? Bu konu, evet yayında da söyledim. Demek ki başkaları derken... Atlas atlas deniz deniz. Ondan sonra ben de bu konuda konuşmamız şey olur. E, Abesi zaten olur. Zaten başka konular var konuşacağımız. Diyor bence bugün bunu Bilmiyorum. konuşalım, bunu bir şey bağlayalım. Çünkü bana yani. dükkanda da soruyor dinleyicilerimiz geliyor. Ne diyorsun? Ne diyor? Deniz mi diyorlar atlas mı diyorlar? Deniz. Valla ben deniz atlas diyorum falan diyordum. Kabul görmediğini düşününce sen atlas ay, diyorsun. Olur şey, de Olur mu ya? A -a. Ne diyoruz şimdi tam? Ben bazı durumlarda bebek atlas veya durumuna göre bebek abbas, bazı durumlarda deniz atlas olarak şeydeki yerini alıyor. Yani 3 üç, üç alternatifim var. 3 abbas şey Bebek Atlas sınırsız. dedin Sınırsız Oktay Bey yani sonuçta hayal gücünüzle sınırlı Onu fark ettim Abbas'ı duyunca Yani Bebek Atlas dedin 1 Bebek evet. Abbas dedin 2 iki, i̇ki. Evet. Bir de Deniz Atlas dedin 3 Evet de Demincek onu söyledim. Demincek üç de... onu söyledim. O kadar. Demincek 3 tane, tane söyledim. 3 tane o kadar şu anda 3 tane. Başka var mı başka alternatif? Alternatifler tabii hayalcikınızı sınırlı. O zaman ben sınırlı. yani eğer bana bırakıyorsan tercih Bebek Abbas demek istiyorum Faiz. <gülüyor> Bebek Abbas iyi vallahi çünkü bazen hakikaten böyle bir Deniz Atlas'tan ziyade Bebek Abbas gibi bir şeyi var yani. Hem gerek görsel olarak gerekse hareketler olarak ee... tamam. karşılığını veriyor yani. Teşekkürler. Ne yapıyor minibüs? Şoför mümlük mi yapıyor. Ne, ne yapıyor? Doğufan Çiçek Abbas'a gidiyor ya. Zaten evet başka şey sinemamızda başka öyle bir şey yok yani Abbas isminin meşhur oldu. Pardon baş... ya. My home your home your <gülüyor> home my, my home. Every home every <gülüyor> <is> home every <gülüyor> home. Ya ondan sonra everybody'iz nişantaşına kadar gider yani. Evet hadi o zaman güzel bir şarkı çalalım. Sevgili nicheler güzel bir şarkılar bugün hiç bitmeyecek. Alın işte onlardan bir tanesi daha. Yalnızca biri daha. Yalnızca. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Walk Walk'un sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Ee, 31 Mart 2014 Pazartesi sabahındayız ve saatimiz 9.50 oldu bile. Şunun şurasında e, salıya ne kaldı? Evet sevgili Oksay... Dünden beri seçim 2014 özel programı hemen akabinde devam eden e, adeta bir maratondaydık e, bir şey yayın maratonundaydık. Şey Neler söyleyeceksin mi? efendim? Bir şey sorabilir miyim? Sort Özellikle sana sormak istiyorum. Salıya ne kaldı diye bir şey dedin az önce. Evet. evet. Onu onu biz arkadaşlarım ve ben. <gülüyor> tamam anlayamadım yanımdaki mi? sessiz çoğunlukla beraber sana sormak istiyorum. Tam olarak ne demek istediğiniz? Yani Amacınız yarınlara değil. ne kaldı ki şunun şurasında yarınlara e, çok fazla bir şey kalmadı. Yani salı burada yarın da temsil ediyor. Bir metafor yaptım ben. E, alt notalarda sağlam bir metafor var orada inşallah. E, o hemen anlaşılmıyor ama sen... mesaj olarak da alırsınız. Yarınlara deyince evet. e, ben o metaforu anladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek elinize kolunuza sağlık. Ayağınıza sağlık buraya kadar geldiniz. Öncelikle teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler... Evet. Bir modern sabahların sonuna doğru giderken genel günün özeti, genel hatta yılın muhasebesi, genel hatta son birkaç bin yılın muhasebesini yapabileceğimiz günlerdeyiz. Sene olmuş 2014. Bu arada konuşmalarda dün öğrenmedik ama Kuzey Kore ile Güney Kore birbirine girmek üzere. Aa, evet. Nasıl? Nasıl? Sabahın erken saatlerinde. Bak o konuda da bir bilgi yok. saatiyle. Ciddi misin? Sınırın 7 noktasındaki tatbikatta gerçek mermilerle ateş açılmış. O, o, yerde, o zaman zaman oluyor. Yani Kuzey Kore ile Güney Kore arasında özellikle. Ee, bir de son dönemde işte şeyin sinir bozukluğu da vardır. Ya adamın adını unutuyorum. Kim jong -un? Ha Kim jong -un. Kim Jong-il mi? Kim Jong-il böyle bir ha, şey. şey zaten, aynı yani işte bu son dönemde. Baba oğul yani. He, baba oğul. E, işte bir son dönemdeki o psikolojik şeyler onda bir şey yaratmış olabilir hırçınlık ve zarar e, vermeyi amacıyla öyle bir şeylere girmiş olabilir olur arada ara öyle şeyler oluyor onlar yani tabi bir taraftan da dikkatle takip edilmesi gereken olaylar çok güzel söyle Biz ülke olarak kendi gündemize boğulmuştuk Bence çok önemli bir konu bu Kuzey Kore gerçek mermilerle tatbikat yapılacağını Güney Kore donanmasına yine e, ile bildirmiş olabilir mermi ile mi Hayır Telefonla, Faksla. Çok güzel. Yemin ediyorum işte harika beklediğim şeyler bu 2014'te fax çekerek ülkeden ülkeye. Nereye arıyor peki fax olarak? İşte Güney Kore donanmasının fax numarasını. Güney Kore pardon. Bir Sinyal şey, alabilir miyiz? Mi? Ha, öyle Ona bir hem, şey mi oluyor? Hem fax hem, hem, hem, hem telefon olarak kullanıyor Güney Aa, Kore donanması. Ondan sonra karşı taraf Gelmedi yalnız ortadan siyah bir şerit olarak geçiyor bir şey. Ondan tamam ben tekrar göndereyim size o zaman Güney Kore faks aldıktan sonra hemen bir şey yazıyorlar Ve aynen faksla iade ediyorlar geriye. Herhangi bir top mermisin Sınırı geçmesi halinde derhal Misilleme yaparız demişler Ya bu top mermisi de öyle bir şey ki Yani ok yaydan çıktığı gibi bir şey var Yani gitti mi gidiyor geçti mi sınır tanımaz ki Nereden bilsin orası sınır mı değil mi Vallahi Ona işte, başındaki adamı iyi koyacak demek ki. Bu açıklanmadı bize ama... Topun başındaki adamı iyi koyacak. O da iyi böyle şey yapacak. Yani, evet. Teşekkürler Oktay. Bu arada yani herhalde son dönemde ülkeler sınırı olan, ülkelerin birbiriyle olan gerilimi e, popüler. Öyle mi? Yani onu anlıyoruz. Evet. Evet. Peki. Keşke hiç olmasa ama e, böyle bir haber geliyor. Yani dünyanın şu anda... E, gözü 2-3 noktada 2-3 noktadan birisi de bizim bu noktalardan bir tanesi Kore bir tanesi Ukrayna Rusya arasında bir tanesi de Türkiye ile Suriye evet, Türkiye arasında 3 evet. nokta var ki biz buna biz Bermuda şeytan 3 noktayı birleştir tam bir üçgen çıkar bunu da hiç kimselere söylemem ama bir bakın sevgili dinleyiciler çok bu enteresandır 3 noktayı farklı 3 noktayı birleştirdiğimiz zaman üçgen çıkması bir tesadüf olamaz yani bunu tesadüfle açıklamak da Bence bilmiyorum. Bunu da hala uyuyan Birleşmiş Milletler'e bir mesaj olarak gönderiyoruz. Ben de Birleşmiş Milletler'e buradan bir şarkıyla veda etmek istiyorum. Eğer sence de bir sakıncası yoksa. Ne sakıncası olabilir Fahriye? Birleşmiş Milletler'e tabii ki e, mesaj vereceğiz. Ne, ne Mesaj vermeyeceğiz vereceğiz. de ne vereceğiz? Ne Nereye vereceğiz? vereceğiz? <gülüyor> Nereye verebiliriz mesajımızı? E, aksi halde e, birbirimize veriyoruz mesajımızı. Biz söylüyoruz. Biz dinliyoruz. Biz dinliyoruz. O zaman o tabii ki Birleşmiş Milletler'e vereceğiz mesajımızı. Tabii ki. Voyacondios'la şöyle bir e, vedalara... They... Ne? Ne? Hayır canım. Ain't no love in the heart of the city. Çok güzel. O da ders o da... edilebilecek bir şarkı. Yani istiyorsanız her şarkı da ders edebilirsiniz. O zaman yeniden birlikte olunca dek yarın... Hoşçakalın demek boynumuzun borcu. Eee... 1 Nisan, aa yarın bir Nisan bir de öyle espriler şakalar yapacak hali olan aa, varsa buyursun. yarın 1 Nisan ya. Yarın 1 Nisan neşe oluyor Şakala insan. Şakala şaka diyeceğimiz gün ya. Bir sene bunu hazırlandık biz. Hazırlandık Esprili ama işte böyle şey. Esprideklerimizdeki en nadide şakaları 1 Nisan için hazırladık ama yine zamanlama maliden Yani evet, evet hakikaten öyle. Bakacağız. Yarın buradayız sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın. Hoşça i̇stersen biraz daha ben şey yaparım yani çünkü sıkıntı yok. E sonuçta 1 Nisan'da yani radyonuzdayız. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar